Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. E, 12 yaşında bir oğlum var hocam benim. E, babası yok oğlumun. E, ben ona namaz kılmayı öğretiyorum. E, namaz kılarken e, acaba e, rükuda rüküye giderken ve kalkarken benim e, söylediğim sözleri sesli olarak mı söylemem gerekiyor? Kıraatları. Ee, yoksa ben bazen e, oğlum bana ayak uyduruyor, ben sessizce kendim namaz kılıyorum, oğlum yanımda beni taklit ediyor. Bu acaba ne kadar caiz, ne yapmam gerekiyor? Bu konuda tam bir bilgi almak istiyorum hocam. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Ee, önemli bir hadisedir. Bir annenin evladını dindar yapması, dinin emirlerini öğretmesi elbette güzel bir davranıştır. Mesela namaza alıştırması güzel bir davranış. Bu arada mesela kıyamda neler yapılabiliyor, namaza nasıl başlanıyor, kıraat nedir, Fatiha nasıl okunur, işte zamm sure dediğimiz sureler bunlar çocuğa ne yapılmalı? Aslında öğretilmeli baştan. Rukuda söyleyeceğiniz şeyler, secdede söyleyeceğiniz şeyler... Mesela semi Allahülümen Hamideh dediğinizde ne söylemeniz gerekiyor? Bunları öğretmeye gayret edelim. Ancak eğitimde önemli olan husus görerek eğitilmektir. Mesela bir erkek camiye gidiyor cemaate devam ediyorsa o çok şeyi görerek öğrenir. Evet. Ancak hanımefendilerin böyle imkanları olmuyor. Yani cemaate katılmadıkları için namazda neler yapılıyor, ne oluyor noktasına biraz daha erkeklerden dezavantajlı oluyorlar. Peki bu yavrumuza bir şeyler öğreteceğiz. Tavsiyem şudur. İlk dönemlerde tekbiri biraz açıktan alması ve çocuğun da almasını sağlaması. Yani Allah-u Ekber deyip elini bağlaması. Ancak erkek çocuğuyla hanımefendinin el bağlama sistemi yapımı yapısı biraz farklı oluyor. Bunu da öğretecek tabii. El nereye kadar kalkar tek de. Kadınlardan nereye kadar erkeklerden nereye kadar bu ayrımları öğretecek. Sonra Subhaneke'yi biraz anlaşılır şekilde okusun. Kendi duyacağı kadar. E çocuk da onu duyacaktır. Duya duya Yani illa on, İlla ona duyurmak değil de kendiniz duyacak kadar okuduğunuzda o da orada Subhanike'nin okuduğunu anlar. Sonra Fatiha'yı besmele çekerek okuyun ve Zamm-ı Sure'yi de okuyun. Ee, Ruku'da Sübhane Rabbiyel Azim deyin mesela. Ee, i̇lk dönemlerde bu önemlidir. Yani belirli bir merhalekat edinceye kadar çocuğunuzun duyacağı kadar kıraat etmeniz, daha doğrusu kendi duyacağınız kadardır ama bu yandaki kişi de bunu duyar zaten. O şekliyle çocuğu alıştırmanız iyi olur, önemlidir. Daha sonra çocuk nerede ne okuyacağını zamanla 3-5 hafta sonra yahut 1-2 ay sonra ne yapar? Kavrayacaktır. Demek ki başlangıçta biraz sesli okuyalım. Çocuk nerede ne yapılıyor onu idrake çalışsın. Bunları öğrendikten sonra da normal biz okuyuşumuza devam ederiz. Zaten evladımız da normal namazını kılmaya başlayacaktır. Evet.